Sonra da Uhud meydanına döndü. Bu seferki hitabı Mus'ab dahil bütün şehitlere Allah için bedenini ortaya koyanlara Allah'ın Resulü şehadette bulunuyordu. Allah'ın Resulü şehadet ediyor ki kıyamet gününde sizler Allah katında da şehitlersiniz. Herkesin üzerine düşen bir şeyler vardı ve Allah Resulü'nün arkada kalanlara da diyecekleri olacaktı. Döndü ve herkesin kulağına küpe olacak şu cümleleri söylemeye başladı. Ey insanlar! Onları ziyaret edin ve gelin buralara. Onlara selam verin. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bunlar kıyamet gününe kadar Kendilerine selam veren her bir Müslümanın selamını alır ve onlara bu selamı iade ederler. Belli ki Ashab'dan bazıları mahcubiyet yaşıyordu. Zira Uhud'a çıkıp savaşmayı onlar istemiş ve bu sebeple Uhud'da 70 tane arkadaşlarını bırakmışlardı. O Resulullah'tı ve diyeceği her şeyi daha baştan kabullenmiş görünüyorlardı. Ancak Allah Resulü onlara en küçük bir imada bile bulunmadı ve asla öncesine dönüp de, ben size dememiş miydim, manasına gelebilecek bir tek kelime bile etmedi. Çünkü o, sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar arasında yerleştirmek istediği istişareyi, sonucu ne olursa olsun her şeyden daha önemli görüyordu. Bunun için, müsebbibül esbaba yönelilecek ve ashabını, Uhud'a emanet ettikten sonra hep beraber saf tutun. Rabbime senada bulunacağım diyecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ister de ashab onu yapmaz mıydı hiç? Daha bu kelimeler dudaklarından dökülür dökülmez, önde erkekler ve arkada da kadınlar olduğu halde Uhud'da saf tutu vermişlerdi. İşte bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönünü kıbleye çevirecek ve uzun uzadıya dua edecekti. Senelerin işinin bir güne sığdığı yoğun bir mesainin ardından... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atına binip Uhud'dan ayrıldı. Medine'ye geliyordu. Yolda Mus'ab İbni Umeyr'in hanımı Hamne binti Cahş'la karşılaştı. Ey Hamne! Dişini sık ve karşılığını Allah'tan bekleyerek sabret! Buyurdu. Acı bir haber alacağını anlayan Hazreti Hamne... ''Kimin için ya Resulallah?'' diyordu. Dayın Hamza İbni Abdülmuttalip için buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Amne... ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun'' ''Allah Celle Celaluhu onu mağfiretiyle kucaklısın.'' ''Onun için şahadet ne güzel.'' dedi. Arkasından resul Ekrem Hazretleri... ''Dişini sık ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek sabret.'' ...diye ikinci kez seslendi. Yüreğine bir kor daha düşmüştü Hazreti Hamden'in. Kimin için ya Resulallah? Kardeşin Abdullah İbni Cahş için. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah Celle Celaluhu onu mağfiretiyle kucaklasın. Onun için de şehadet ne güzel. Dişini sık ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek sabret. Kimin için sabredeyim ya Resulallah? Kocan Mus'ab İbni Umeyr için. İşte bu söz bardağa taşıran son damla olmuştu Hazreti Hamle için. Dayı ve kardeşten sonra kocasının da Uhud'da kaldığını duyan Hamle... ...kendinden geçecek ve bir çığlık koparacaktı. Vay başıma gelenler. Başından bu yana Hazreti Hamle'nin tepkilerini takip eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer de asabına dönüp şöyle diyecekti. Ne de olsa kadın için kocasının yeri bir başka. Bütün boğulup bitenlere rağmen Medine e beklenmedik bir metanet ortaya koyuyor ve Uhud'a emanet edilen yakınlarını öne sürerek asla Uhud'dan dönenleri baskı altında tutmayı düşünmüyordu. Hatta bunun da ötesinde sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağ salim dönmüş olmasının sevincini duyuyordu. Gün ortasında Resulullah'ın öldürüldüğü haberini duyan Ensardan bir kadın, Uhud'dan dönüşü duyunca heyecanla ashab Resulullahı karşılamaya çıkmıştı. Onun gelişini gören biri, kardeşiyle babasının, diğeri de oğluyla kocasının şehit olduğunu söylüyordu. Ancak o, bunları sanki duymamış gibi yine koşturmaya devam ediyor ve önüne gelene Resulullah nerede? Onun durumu nasıl? diye soruyordu. Onun haline Uhud'dan dönenler de şaşırmıştı. Allah'a hamdü senalar olsun ki hayır üzerinde, diye cevapladılar. Bunun üzerine o... Bana onu gösterin. Mübarek yüzlerine bakıp da onu görmek istiyorum, diye mukabelede bulundu. Efendiler efendisinin yanına gelip de... ...onun nur cemalini temaşa edince... ...tarihe tanıklık edecek şu cümleyi söyledi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Seni sağ salim gördükten sonra... Artık bana bütün musibetler hafif gelir. Efendimizin bindiği atın yularından tutan Sa'd İbn Muaz'ın annesi Uhud'dan gelenleri istikbal için koşmuş geliyordu. Onu görünce Hazreti Sa'd, "Annem, ya Resulallah." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd'ın annesini teselli etmek için hatırını soracak ve gönlünü almaya çalışacaktı. Bu sırada kadın Allah Resulüne daha da yaklaşmıştı. Mahzun ve düşünceli duruyordu. Zira bir diğer oğlu Amr İbni Muaz Uhud'da kalmıştı. Onu teselli etmek için alttan alarak konuşmak ve oğlu Amr'ın şehadet haberini onunla paylaşmak istemişti. Ancak o metin insan, Uhud'u baştan sona kadar yaşayan ve yetmiş tane asabını orada bırakıp da gelen Habibi Zişan Hazretlerine dönecek ve şunları söyleyecekti. Seni sağ ve salim olarak gördüm ya, bundan sonra hangi musibet bizi sarsabilir ki? O gün bu hadiseler yaşanılan sıkıntılar karşısında yılmayıp metanetle duruşun ifadesiydi. Hadiselerin şokunun hala devam ettiği bu ilk anlarda böyle davranmak ancak mert insanların yapabileceği bir şeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranıp olgunluk gösteren bir kadını yine de teselli etmek istiyordu. Onun için şunları söyledi. ''Ya Ümmü Sa'd, hem sana hem de şehitlerin ailelerine müjdeler olsun. Çünkü onların şehitleri cennette.'' ...omuz omuza birlikte arkadaş olacak ve kendi ailelerine de şefaat edecekler. Biz senden razıyız ya Resulallah diyordu Hazreti Sad'ın annesi. Aramızda sen olduktan sonra onlara kim ağlar ki? Sadece senden arkada kalanlar için dua istiyorum. Onun bu talebini de kırmayacaktı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım onların kalplerindeki hüznü silip kaldır, başlarına gelen musibet yarasını sarmalarını kolaylaştır ve arkada kalanların bundan sonraki günlerini de ihsanınla tezyin et. sonra da Hazreti Saada döndü. Ya Eba Amr diyordu. Senin ev halkının yarası açık. Unutma ki onlardan bugün yara alan her bir fert kıyamet gününde bu hallerinden daha güzel bir durumda haşr olacak. Renk kan rengi ama koku misk kokusu gibi. Hadi aranızdan kimler yaralıysa gitsin. Ve evinde yaralarını tedavi etsin. Beni düşünerek kimse evime kadar gelme zahmetinde bulunmasın. Bunun üzerine herkes evlerine çekilmiş ve yaralarını tedaviyle meşgul olmaya başlamıştı. Resul-ü Kibriya Hazretleri de artık hane-i isadetlerine gelmişti. Çok geçmeden de Hazreti Bilal akşam namazı için ezan okudu ve bunun üzerine mescide gelerek akşam namazını kıldılar. Akşam namazından sonra Abdi Eşel oğulları yurduna giden Saad İbni Muaz, kendi hanımı başta olmak üzere Abdi Eşel oğullarının kadınlarını toplamış, Hazreti Hamza'ya ağlamak için Mescid-i Nebevi'ye geliyordu. Çünkü o, Medine'ye girerken Abdi Eşel oğullarının kadınlarını toplanmış ve kendi şehitlerinin arkasından ağladıklarını gördüğünde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hamza'ya gelince onun hiç ağlayan yok dediğini duymuştu. Sahabe hassasiyetiydi ve o andan itibaren herkes önce Hz. Hamza için ağlamaya duracak ve sonra da kendi şehitlerinin üzerine ağlayacaktı. Yatsı namazına çıktığı sırada Mescid-i Nebevi'den gelen ağlama seslerini duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini soracak ve Hazreti Hamza için ağlayan Ensar kadınları olduğunu duyunca da önce onlara dua edecek ve ardından da evlerine dönmelerine emir buyuracaktı. Yatsı namazını da kıldıran Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istirahat etmek için hücre-i yöneldi. Bu sırada Ashab-ı Kiram Hazretleri Mescid-i Nebevi ile hücre-i arasında saf tutmuş onu teşhiy ediyorlardı. Bilhassa Evs ve Hazretin gözü muhtemel tehlikelere karşı sürekli bu kapının üzerindeydi. Mescid-i Nebeviye otağlarını kurmuş, nöbetleşe Allah Resulü'nü bekliyorlardı. İşte başlangıçtan buraya kadar ifade edilen bütün hadiseler, hicretten 32 ay sonra, Şevval ayının bir cumartesi günü başlamış ve aynı gün nihayete ermişti. Demek ki zaman, bir güne bu kadar gelişmeyi sığdırabilecek kadar genişti. Ve dilerse insan zamanını bu kadar bereketli kılabilirdi. Uhud'a giderken yoldan dönen ve ashab arasında moral bozukluğuna sebep olan münafıklar yaptıklarından dolayı üzülüp pişmanlık duyacaklarına bir de tutmuş yapılanların yanlış olduğunu söyleyip Medine'de yeni bir kazan daha kaynatıyorlardı. Bilhassa reisleri konumundaki Übey İbni Selül Uhud'da aldığı yarayı tedavi etmeye çalışan oğlu Abdullah'ı karşısına almış. Senin onunla birlikte savaşa gitmen benim fikrim değildi. ...zaten Muhammed de beni dinlemedi ve çoluk çocuğun aklına uydu. Bütün bunların olacağını zaten ben görüyordum, diyordu. Babasına söz geçiremeyeceğini bile bile Hz. Abdullah... ...Allah'ın Resulullah ve ashabı hakkındaki takdiri her zaman daha hayırlıdır... ...diye mukabelede bulunmak istiyor... ...ve babasının da kadere rıza göstermesi gerektiğini hatırlatıyordu. Ancak bütün bunlar fayda vermeyecekti. Bu arada bir kısım Yahudiler de boş durmuyor. Muhammed mülk peşinde. Zira bir Nebi bu türlü şeye düçar olmazdı. Baksanıza bedenine yara bile almış. Zaten ashabı da perişan. Diyerek Efendimizin haşa Nebi olmadığını söylemeye çalışıyorlardı. Übey ibn i yanında yer alan bir kısım münafıklar da. O öldürülenler de bizimle beraber dönmüş olsalardı öldürülmezlerdi. Diyerek. Asab arasındaki vahdet-i ruhiyeyi sarsmak istiyorlardı. Onların bu sözünü duyan Hazreti Ömer, doğruca Efendimizin huzuruna gelecek ve duyduklarını onunla paylaşacaktı. Elbette onun gibi müteheyyiç bir fıtrat, sadece paylaşmakla kalmayacak, bu adamların kellesini almak için ısrarla izin isteyecekti. ''Ya Ömer'' dedi Efendimiz. ''Şüphen olmasın ki, Allah Celle Celaluhu mutlaka dinini isar edip Nebisini de aziz kılacaktır. Yahudilerle anlaşmamız var. Onları öldürmek olmaz. Buyurdu insanlığın emini. Yerinde durmakta zorlanan Hazreti Ömer Ya şu münafıkları? Diye ileri atıldı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onlar da La ilahe illallah Muhammedür Resulullah diye şadet getirmiyorlar mı? Mukabelesinde bulundu. Boynunu büken ama hala talebinde ısrar eden Hazreti Ömer şunları söyleyecekti. Evet ya Resulallah ama onlar bunu kılıçtan korktukları için yapıyorlar. Şimdi ise durumları daha da netleşti. Bu sıkıntılı süreçte Allah nasılsa işlerinde gizleyip durdukları şeyleri ortaya çıkardı. Doğruydu. Ancak din zahire göre hükmetmeyi emrediyordu. Onun için Efendiler Efendisi meseleye şu cümlelerle son noktayı koyacaktı. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen bir insanı öldürmekten men edildim. Hazreti Ömer'e bir de müjdesi vardı Allah Resulü'nün. Ey Ömer diye başladı cümlesine ardından ilave etti. Bizler rüknü selamlayacağımız ana kadar bir daha Kureş'ten böyle bir mukabele görmeyeceğiz. Aradan birkaç gün daha geçip de ortalık yeniden durulmaya başlayınca, Übey İbni Selül rengini değiştirmeye başlayacak ve mümin görüntüsü sergileme gayreti içine girecekti. Hatta Cuma günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkıp da insanlara hitap etmek istediğinde o da ayağa kalkacak, ve insanları Resulullah'ı dinleme konusunda teşvik eden sözler söyleyecek.